İnsan hep burada olmak ister. Fark edince rahmet. Saflığıyla çocuğunu emziren bir annedir gökçağda. Timi <gülüyor> ο οποίας την έχει την έδινει με μια μάτια, με ένα φιλί. <ΣΣΣΣ> Αν έχεις λίγη αγάπη δώ, Να μουλιάνεις η ζωή; Τι μιλάει η ηγαπή; Τι μιλάει η τιμή; Τι μιλάει Sevgili dostlar, bugün Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına müzikle ve bir e, şiirle e, giriş yaptım. Ege'nin karşı yakasından bir ezgiyi bu yakadan İmroz veya bugün daha çok bilinen adıyla Gökçeada'dan bir şiirle birlikte dinledik. Cemal Karakuş'un sesine Eleni Karahindru'nun bir şarkısı eşlik etti, Paralyas'ın şarkısı. Ben Ercüment Gürçay, bu programda bana destek veren sevgili arkadaşım Ayberk Çanakçı ile hepinize bugün de radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Geçtiğimiz hafta Babil'den sonra da Toprak Ana günü için söylenmiş şarkılara yer vermiştim. Bugün de binlerce yıldan bugüne Toprak Ana'nın bereketini esirgemediği bir cennet mekanı Gökçeada'yı konuşup Ege'den rüzgara bırakılmış şarkılar, şiirler dinleteceğim. İmroz şiirlerle ve şarkılarla daha da güzelleşiyor. Programa bir şiirle devam ediyorum. Gökçeada'da yaşayan şair arkadaşım Cemal Karakuş'un geçen yıllarda yayımlanan ilk şiir kitabına da adını veren şiirini dinletmek istiyorum. Belki Kaftağı Gökçeadadır. Bu şiire de Ege'den bir müzik eşlik ediyor. Dinliyoruz. Iki kesilmiş uçurtma İki buğultudan Karada sağlıklı periler toplandı Papatya neşen Tabutu kırarken Anca ölümlünün gömdesi Yedi kat yerine inip Heybesinden sevgi çıkarttı Toprağı Arkanın arkadaşı sevdan Kaltı gelen masalcı Çocuk yüreğiyle aldılar dünyayı. Tarkıt mağaralar Mağmaya inen yer altı nehirleri, buharlaşan cinler, lavalara atlayan yanağına, verimde olmak için karışan dünyalar. Setin büyülerken gençliğini gökyüzü gürlüyor, şimşekler çapıyor. Asitli bin yıllık sabır bulutları, yağacak toprağı, gülücüklerin eşliğinde. Bak buğdaya döndü ellerim, yama elleriyle aşıladığı ağaçların çocuğusun. Eskiyen ken hüznüyle kalıyor, kırpçı rüzgara dinilirken leşeyle umudun yolcusu uğurlanır. Gözlerinde geleceğin geçmişinden soğuk günleri eksilterek. Bilmem sesimiz iletilebilir mi zenir kuyuların ötesinde duranlara? Aramızda teodalizmin fosestik çukurları. Aşk zaman gerekliliğidir zamansızlık kısımın. Köklerine artık söpüste çıkmasını bilir mağmadan. İnsanın mağması isyan, çekirdeğinde toprak taşıyan. Babil'den sonra da bugün İmroz yani Gökçeada için söylenmiş şiirler ve Ege'nin iki Yakası'ndan şarkılar dinletiyorum. Kendisi de uzun yıllardan bugüne Gökçeada'da yaşayan yazar Deniz Kavukçoğlu, 2013 yılında yayınlanan bir sivil tarih çalışması da denebilecek kitabı Hüzün Adası'nda Bir Köy, Gökçeada Bademli. İmroz Gliki kitabında adanın tarihini, yerli Rumların adada yaşadığı sıkıntılı günleri, 1960 ve 70'li yıllarda devletin uyguladığı baskı politikasını, Rumlara ait arazilerin istimlak edilmesini, ailelerin dağılmasını, mallarının yan bir zamanlar köylüler için bir cennet olan, onların ana vatanı olan adanın zamanla bir hüzün adasına dönüşmesini çok güzel anlatıyor. Adanın bugününü daha iyi anlayabilmek için bu kitabı okumanızı öneriyorum. Bugün Imroz, yani Gökçeada, dünyada Slow City (Yavaş Şehir) ünvanına sahip tek ada olmasıyla gündemdi. Imroz aynı zamanda dünyanın su bakımından zengin dördüncü adası olmasıyla da biliniyor. Adada ekolojik yaşam projesi de bir süreden beri uygulamada ekolojik tarım yapan birçok işletme ve birey adada faaliyet gösteriyor. Tarım Bakanlığı'nın adayı ekolojik tarım bölgesi ilan etmesi de bekleniyor. Umarım bu karar bir an önce verilir. Tüm bu pozitif özelliklerine rağmen daha geçenlerde birileri adada altın madeni açmaya yeltendiler. Ama başta belediye başkanı olmak üzere köy muhtarları ve 8000 bin insanıyla adalılar bu işletmeye izin vermediler. Bu kararda ülke geneline yayılan dayanışma ağının da etkisi oldu. Hemen birkaç gün içerisinde 20 bin imzalı bir dilekçe hazırlandı ve ilgili yerlere ulaştırıldı. Altın arama niyetli firma bu tepki karşısında maden için ÇED, raporunu, çed raporu talebini geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi dilerseniz yine adalı şair arkadaşım Cemal Karakuş'un Güliki Bademli köyü için yazdığı iki şiiri dinletmek istiyorum. Gliki'nin ve Eski Günlerin ve ardından Gliki Eski Bademli. Fonda dinleyeceğiniz şarkı bir eski İzmir şarkısı Mortissima Smyrna. Bu şiir ve şarkıyla geçen yıllara kadar dünyada Ege'nin kuzeyinden bakan, Gliki'de yaşayan ama bugün hayatta olmayan Yannipulya'ya, Apostol Istirati'ye, Vangel Amca'ya ithaf ediyorum. Bir de bu yıl 14 Kasım'da İzmir'de Hakk'a yürüyen Anadolu erenlerinin son nefeslerinden Gökçe Adalı Ali Ekber Karakuş amcama göndermek istiyorum. Onu da 18 Kasım'da Babil'den sonra programında anmış, sesini sözünü sizlerle paylaşmıştım. Ali Ekber amcanın oğlu Cemal'in biraz sonra dinleyeceğimiz şiirinde de söylediği gibi onların ve onlardan önce adada yaşayanların toprak ellerinin izleri bugün hala buralarda bu topraklarda zeytin ağaçlarının gövdelerinde terk edilmiş yıkık evlerin taş duvarlarında Anıları ruhlarımızda, sesleri de Gökçeada'nın binlerce yıldan bugüne dört mevsim esip yükreyen, dinlek, dinmek bilmeyen rüzgarlarında kulaklarımızda saklı. Bu şiiri bugün hala Gliki'de yaşayan Panayot Kasavet, Bayan Zaharo ve Bayan Marika içinde çalıyorum. Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir hayat yaşasınlar. Dinliyoruz. Eski günlerin Ana rahminde gökçeada bir gün Yarım ay insan olduğunu hissetse Taş kurtulur sertliğinde Kuşlar yorulur durduğu yerde Parmaklara alalı bulut dolansa Taş yastığın suyunu alıyor minder burcun evinde Ahşap tavan, yanık ağaç Biraz elinizle okşasanız Nefesini verir glikinin ve eski günlerin Gliki Eski Bademli Halkların kardeşliğinin Sokak aralarında oyun oynayan çocuklarının köyüdür artık Kekik kokusuyla gönenir Gliki Eski Bademli Gül yaprağı ceylanla buluşur Yıkık duvarlarda toprak eller Geyin özlem miydi yoksa masumluğu mu Olmadık yerlerden çıkar Olmadık aralıklardan görünür gökyüzü. Sonra bir anne ölür, bir de olmayan baba. Ege'nin kuzeyinden bakarlar dünyaya. Rüzgar nasıl da öper şu kuzucu, kalbimi nasıl da alıp götürür karşı kıyılara. Elleriniz, elleriniz, elleriniz. Ah bir bilseniz, halen buralarda, bu duvarlarda. наша ж ноерня и е мортиш аж берня тра ваша ли дитоня мета матяш на цапшиш пелуно карня е мортиш Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün Adalı şair arkadaşım Cemal Karakuş'un Gökçeada için yazdığı şiirleri ve Adalar Denizi Ege'nin iki yanından şarkıları dinletiyorum. Şimdi Cemal Karakuş'tan bir Gökçeada şiiri daha dinletmek istiyorum. Bütün taşlarını öptüm. Cemal'in sesine bu kez Ege'nin bu yakasından Anadolu'dan bir ezgi eşlik ediyor. Şenol Filiz, Birol Yayla ve Muammer Ketencoğlu'nun birlikte yorumladıkları bir ezgi Akdeniz dinliyoruz. Koşulsuz sevmenin yabanılığını yaşasak, araya uyku şiirleri okunmasa, yürürken yolda karşılıksız yaşamın selamına ulaşsak, ayır dedilmese insan insandan Yurtlar arıların adanmışlığında şiir. Bir ülkeyi terk etmek neyin nesi? Eksik bırakılmış aşkı tamamlamadan bitirmek. Artık sevda acısı çekmiyormuş. Örselende sonavın avcısı olmak. Deniz tavşanı rengini bırakıyor. Eflatun mor. Kim derdi savunması kocaman ömürlere bedel yalınlık. Aradaki kırmızı neyin nesi? Dönüşürken bilinmezliğin çekirdeği, Zırhını kemirirken yalnızlık. Neden şimdi uykuya yattın? Hangi korkunun yatağını bulup, El ayak çekilince, Dağların derin kuytularından, Yaşlanmayan yerlerinden, Kıyıya iner yılka atları. Tuzun, iotun, derin çekilen denizlerin kıyısına, eksilmediğin anın evliliğini yaşarsın, yorgunluğun bağışlayıcı bir anlatı, İmroz su taşıyor kuraklığımıza, kusursuz bildiğimiz, özünde kusur taşıyan devindirici, uykularımızı armağan masalları anlatırken, çocukların yüzü sonsuzluğu sarar, korkuları, heyecanları, Sınırsız evrenlerin gelincik rüzgarından yıldız kayıyor. Martılar bilinmedik yerlerinden ölür. Kaleköy açıklarında katil troller gırgır gır geçiyor. Gençliğim babama anlatı. Gümbürtü kopuyor annemin sessizliğinde. Bilindik dedem korkut dinleniyor. Lobut vurur kalan son denizine. İçimde duvarlarına çarpan çıplak. Akye'ye dönmemiş Gökçeada gezgini. Oysa ben seni öyle sevmiştim yalnızlığa meydan okuyarak. Dedim kayalar tuzlu serpintinin oyaları. işleyen tabiatın gözle görünen çılgınlığı. Kaya koruklarından yıllanmış tat emilir. Beklentinin oluşmadığı dinginlik. İki ayrı arasında aşk ansızın gezinir. Olmanın en şıra durumu. Dut da algılanabilir, kara, kara dut da diyebiliriz malboş. Kaş kavalı görmeden ölmemeli, voli ağları yorgun, gözlerine vurmazken genç balıklar, her gelen sene öncenin kekremsi üzüntüsü, eksilir peynir kayalıklarının sevinci, dediklerini duysaydık karabataklar ve yunusların, yenilenirdik ortak sevincine zeytinin. Zeytin coşkusunu dallarını kırmadan ortaklaştırır, Deniz kayalıklarını parçalamadan, Kırlangıç yuvasını yıkmadan, Yusuf her bedenin kuyusundan çıkar, Nefesi kaplar dünyayı, Anılar biriktirmeli, Mutlu uğurlanmalar için, Uğurlanmaların kalanlara bıraktığı tebessüm için, Eksilmeyen nefeslerin sonsuzluğu olsun. Sırada bir Gökçeada şiiri daha var. Bu ses kaydını 2013 yılında Gökçeada'da yapmıştım. Cemal Karakuş'un şiirini kendi sesinden dinliyoruz. Ölümleri alıp gidememek. Şiirde dinleyeceğimiz şarkı da adalar denize Ege'den bir şarkı. Tominores tizavgis yani şafağın minörü dinliyoruz. yağmasını bekleyen keklik nasıl gömsün beden toprağına insanın 300 bin ölüyü gökçe arada bizim keklikler masum çeken ölüler kirada kar yakışır Neyin önünde yürürsen onun gölgesini taşımazsın. Güneş yok, ay yok. Uğulu zamanın içinde sarılmalısın bahara. Dur ve dinle ağaçların sabrını. Çocukların en yakın arkadaşları. Denizdesin iki damlasında maya görkemli gelinin rahminde güneye inişini anımsarım rüzgar olup kuşların aziz zarifliğine eriştiğinin tevaha döner kırlangıç gökyüzü erir mağma olur okyanus Kuğular yerlerinde ağır yaşam ölülerden ödün çalımı neden genç ölülerin rüyalarını görüyorum, anlamlı ölümlerin? Neden çınar yaprakları topluyorum, o kadar buz satın alıyorum? Ya cennet, çölse gittikçe ne anayastı ne atayastı şiirlerin canlı mezarı. saying Sırada Gökçeada'dan bir canlı kayıt daha dinletmek istiyorum. Adada yaşayan Kemal Bey sadece adada bilinen ve söylenen bu İmroz şarkısını adanın tek kemancısı Timulyon Çaknis'ten öğrenmiş. Ve şarkıyı Udu'yla çalıp söylüyor, dinliyoruz bir İmroz şarkısı. İmroz şarkısı bu. Yalnızca burada bilinen, burada söylenen bir şarkı. Bunun kaynağı da Timulyon Çaknis. Şu anda yaşayan... Ee, tek kemancı Windows Kemal <Gülüyor> onları öğrendim. what i know Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. İmroz Gökçeada için şiirler, şarkılar dinlediğimiz programa yine de yine Ege'den çok eski bir Rebetiko şarkısının kaydını dinleterek devam etmek istiyorum. E, bu şarkıyı yıllar önce aynı sözlerle Berkta Yıldız'ın koro için düzenlemesiyle Ruhisu Dostlar Korosu'nda da e, seslendirmiştik. Talassa Deniz. Portasıya! Programa bir başka Ege Adası'ndan şarkılarla devam etmek istiyorum. Ege'de Siroz Adası'nda doğan büyük usta Marcos van Vakaris'in bir şarkısı var sırada. Rebetiko müziğinin babası sayılan Marcos van Vakaris... ...1905'te Katolik nüfusun yoğun olduğu Siroz Adası'nın yoksul bir köyünde dünyaya gelir. Adada Katolik nüfusa Franco Sriani denir... Ada o yıllarda baştan aşağı müzikle doludur. Santurozanları, ozanları, kemaniler, davulcular ve tek tükte olsa buzuke ozanları, demotiko denen kırsal halk müziği yaygındır adada. Bu müzik özellikle yılda bir kez yapılan Apokrea Karnavalı'nda oruçtan önce dört hafta boyunca çalınır söylenir. Bir de Siroz'un kendine özgü zeybek ikosu vardır. Adanın bıçkın delikanları, parlak kamaları ve afilli giysileriyle bu zeybeyi oynarlar.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 Markos babasının askerde olduğu günlerde sekiz yaşında okuldan ayrılır ve bir dokuma atölyesinde çalışmaya başlar. Bir, sonra, bir süre sonra sıkılır bu işten ve soluğu sokakta alır. Sonra kasap manav çıraklığı ve gazete satıcılığı yapar. İşte gazete sattığı günlerde Siros'un yeraltı dünyasıyla da tanışır. Sonrası uzun bir hikaye. Şarkı Fransos Rianelli kız şarkının sözleri de kısaca şöyle Kalbimde bir ateş, bir alev var. Beni büyülemiş gibisin tatlı Fransos Rianelli kız. Seni yine aşağıda kumsalda görmeye geliyorum. Seni Finikaya, parakopiye, Galisseye ve Delagratsiyaya de götüreceğim. Kalbim durasıya dek. ...Patelli'ye, Neohiri'ye ve güzel Alitini'ye ve Biskopo'da romantik bir gezi. Benim tatlı Franco Srianil kızım. Şarkıya Marcos Van Vakaris başlıyor ve sonra sözü çağdaş Yunan müziğinin en sevdiğim seslerinden birisi olan Yorgo Dalaras alıyor. Dinliyoruz Franco Sriani'li kız. Sumar için Λόγα, έχω μέσα στην καρδιά, λές και μα τάμουχι σκάνει φοράγοσιριιά νη δηλίκ λες και μα τά μουχι σστάνει Te amamos tu esquina coyaya te amamos por tus te Πάρω να κυρίσω φοινικά παρακοπή Γάλλησα με τέρα και ασμούρθη συγκοπή Το πι σκόθιμασα λιιά μου βραάγγόσι Bugün Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında İmroz, Gökçeada şiirleri ve Ege Adaları'ndan şarkılar dinletiyorum. Şimdi sırada yine bir Marcos Van Vakaris şarkısı var. Kayıt 1934 yılında yapılan bir kayıt. Şarkı Mar Marcos Van Vakaris'in İzmir kökenli şarkıcı Sofia Karavelis ile birlikte seslendirdiği bu eski kayıtla başlıyor. Ardından 1988 yılında Yorgo Dalaras'ın yine Sofia Karavelis ile birlikte seslendirdiği yeni bir kayıtla devam ediyor. Aradan geçen 55 yıl Karaveli'sin sesinden bir şeyler götürmüş ama ve güzelliği ve neşesi yerli, yerli yerinde duruyor dinliyoruz. Maplanepsa Bohemisa, Bohem kadın. Και γρήγορα τα νιάτα σου, σαν τα χάσεις. Και γρήγορα τα νιάτα σου, σαν όλες θα τα χάσεις. Ποέμισα, ποέμισα, σκέψου πως θα κεράσεις. Όχι, θα κεράσω, μην <gülüyor> Programa Siroslu Revitiki Ustası Mar Marcos Van Vakaris'ten bir şarkıyla e, daha devam ediyorum. Şarkıya yine Marcos Van Vakaris başlıyor ve ardından sözü yine Yorgos Dalaras alıyor. Oli Rebetes to Dünya. Dünyanın bütün rebetleri dinliyoruz. My uh, she's kind Αφού τόσο είμαι μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά Λες και μάγκα μου έχεις κάνει φραγκοζυριανή γλυκιά Λες και μάγκα μου έχεις κάνει φραγκοζυριανή γλυκιά Spinacroyaya Hazelanna me furcasis o lugar de ya ya Göbi, galis aynı tela dişi. Gökçeada şiirleri ve Adalar Denizi Ege'den şarkılar dinlettiğim Babil'den Sonra programının bugün de sonuna doğru geliyoruz. Şimdi size Ege Adalarından nefis bir aşk şarkısı dinletmek istiyorum. Bir Nisparios şarkısı. Şarkıyı yine Yorgos Dalaras seslendirecek. Pervolario dinliyoruz. Sakina peri, volar ya, na me ya, muses agapisa, meski I'm <laughs> Gökçeada'ya ilk kez 1985 yılında gitmiştim. 1970'li yıllarda adadaki yatılı okulda okuyan arkadaşım avukat Hikmet Koru Bey beni ada ile tanıştıran isim olmuştu. Adanın hüzünlü hikayesini ilk kez ondan dinlemiştim. Bugün ne yazık ki o da yaşamıyor. Feribot adaya yaklaşırken hayal kırıklığı yaşamadım desem yalan olur. Kuzu limanına yaklaşırken deniz ortasında ağaçsız, boz tepeleriyle karşıma dikilen ada ilk anda umduğumdan çok uzaktı. Ama adaya ayak basıp tepeleri açtığımızda bereketli topraklarıyla göz alabildiğine uzanan ova, ovayı bölen onlarca irili ufaklı tepe, tepelerin yamaçlarına kurulu terk edilmiş yıkık dökük taş evleriyle ve rüzgarla birlikte sizi kucaklayan hüzün ilk izlenimlerinizi hemen silip atıyor. Cemal Karakuş'un şiirinde betimlediği gibi sizi bir ana rahmi gibi kucaklayıveriyor ada. O yıllarda adadaki ulaşımı sağlayan bir iki tane minibüs vardı. Biz de Metin Atamak'ın Ünibüsüyle merkeze gelmiş ve bugün hayatta olmayan Madame Marika'nın evinde konaklamıştık. Ve onu Atina'dan buralara sürükleyen, acılı, hüzünlü ama bir o kadar da renkli hayatını ondan dinlemiştik. Madamın hikayesini sonraki yıllarda gazeteci Celal Başlangıç'ta yazmıştı. Ben de bu hafta sonu Yeşil Gazete'ye kendi Gökçe adamı yazmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde birileri adada altın madeni açmaya yeltendiler ama başta belediye başkanı olmak üzere köy muhtarları ve sekiz bin adalı bu girişime izin vermediler. Bu kararda ülke geneline anında yayılan dayanışma da etkisi oldu. Hemen birkaç gün içerisinde 20 bin imzalı bir dilekçe hazırlandı ve ilgili yerlere ulaştırıldı. Altın aramaya niyetli firma bu tepki karşısında maden için ÇED raporu ıı, talebini geri çekmek zorunda. Kaldı. Bu mücadeleye omuz veren herkese buradan bir selam göndermek istiyorum. Programın son şarkısı da Ege Adaları'ndan. Şarkı bir kırık aşk hikayesini anlatıyor. Şarkıyı Anna Karabesini ve Efi, Efi birlikte seslendiriyorlar. Arabas Perna. Şarkıda ikili kalplerini kıran sevdiklerine sesleniyorlar ve çek arabanı diyorlar. Bu şarkıyı Gökçeada'nın, Trakya'nın ve Anadolu'nun yeraltı ve yerüstü varlıklarına göz diken şirketlerin pek sayın yetkililerine ithafen çalıyorum. Arabasperna veya Türkçe adıyla Çek Arabanı. Haftaya cumartesi günü aynı saatte Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında yeniden bulaşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay ve programda bana destek veren arkadaşım Ayberk Çanakçı ile birlikte hepinize sağlıklı, mutlu, müzikle dolu geçecek bir hafta diliyoruz. Esen kalın. <gülüyor> Babilden sonra. Don't worry, my brother. In this world, we bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Gülçay. Find it together. We